6. mektup Bismihî sübhâne ve mâ min şey'in illâ yüsabbihu bihamdih. Selâmullâhi ve rahmetühü ve berekâtühü aleykümâ ve alâ ihvânikumâ mâ dâme'l-melavân ve taâkaba'l-asrân ve mâ dâre'l-kamerân ve isteqbalal Gayretli kardeşlerim, hamiyetli arkadaşlarım ve dünya denilen diyar-ı gurbette medar tesellilerim. Madem Cenabı Hak sizleri, fikrime ihsan ettiği manalara hissedar etmiştir, elbette hissiyatıma da hissedar olmak hakkınızdır. Sizleri ziyade müteessir etmemek için, gurbetimdeki firkatimin ziyade eliyim kısmını tayyedip, bir kısmını sizlere hikaye edeceğim. Şöyle ki, şu iki-üç aydır pek yalnız kaldım. Bazen on beş-yirmi günde bir defa misafir yanımda bulunur. Sair vakitlerde yalnızım. Hem yirmi güne yakındır, dağcılar yakınımda yok, dağıldılar. İşte gece vakti, şu garibane dağlarda, sessiz sadasız, yalnız ağaçların hazinane hemeleri içinde, kendimi birbiri içinde, beş muhtelif renkli gurbetlerde gördüm. Birincisi, ihtiyarlık sırrıyla, hemen ekseriyeti mutlaka ile, akran ve ahbabım, ve akaribimden yalnız ve garip kaldım onlar beni bırakıp alemi berzaha gittiklerinden neş'et eden hazin bir gurbeti hissettim İşte şu gurbet içinde ayrı diğer bir daireyi gurbet açıldı o da geçen bahar gibi alakadar olduğum ekser mevcudat beni bırakıp gittiklerinden hasul olan firkatli bir gurbeti hissettim ve şu gurbet içinde bir daireyi gurbet daha açıldı ki Vatanımdan ve akaribimden ayrı düşüp yalnız kaldığımdan tevellüt eden firkatli bir gurbeti hissettim. Ve şu gurbet içinde gecenin ve dağların garibane vaziyeti bana rikkatli bir gurbeti daha hissettirdi. Ve şu gurbetten dahi şufani misafirhaneden ebedül abat tarafına harekete amade olan ruhumu fevkalade bir gurbette gördüm. Birden vesubhanallah dedim. Bu gurbetlere ve karanlıklara nasıl dayanılır düşündüm kalbim feryat ile dedi Ya Rab garibem kesem, zayıfem natuvanem alilem acizem ihtiyarem bi ihtiyarem el aman afvcuyem medet hahem zidergahet ilahi birden nuru iman feyz-i Kur'an, lütf-ü Rahman imdadıma yetiştiler. O beş karanlıklı gurbetileri beş nurani ünsiyet dairelerine çevirdiler. Lisanım, hasbunallahu ve ni'mel vekil söyledi. Kalbim, fe'in tevellev fequl hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim Ayetini okudu. Aklım dahi ızdırabından ve dehşetinden feryat eden nefsime hitaben dedi. Bırak biçare feryadı, beladan kıl tebekkül, Zira feryat, bela ender, hata ender beladır bil. Bela vereni buldunsa eğer, safa ender, vefa ender, ata ender beladır bil. Madem öyle, bırak şekvayı şükret, çün bela bil, Dema keyfinden güler hep gülmül. Ger bulmazsan, bütün dünya cefa ender, fena ender, heba ender beladır bil. Cihan dolu bela başında varken, ne bağırırsın küçücük bir beladan, gel tevekkül kıl. Tevekkül ile bela yüzünde gül, ta o da gülsün, o güldükçe küçülür, eder tebettül hem üstadlarımdan Mevlana Celaleddin'in nefsine dediği gibi dedim. O kofti elestutu kufti bela şükri bela çiğist keşiden bela sirri bela çiğist ki yani menem halka zeni dergehi fakru fena. O vakit nefsim dahi, evet evet, acz ve tevekkül ile, fakr ve iltica ile nur kapısı açılır, zulmetler dağılır. Elhamdülillahi ala nuril iman vel islam dedi. Meşhur hikem-i şu fıkrası. مَذَا وَجَدَ مَنْ ve وَمَذَا فَقَدَ مَنْ وَجَدَهُ Yani, Cenab-ı Hakk'ı bulan neyi kaybeder ve onu kaybeden neyi kazanır? Yani, onu bulan her şeyi bulur, onu bulmayan hiçbir şey bulmaz, bulsa da başına bela bulur. Ne derece ali bir hakikat olduğunu gördüm ve Tu balil guraba hadisinin sırrını anladım şükrettim. İşte kardeşlerim karanlıklı bu gurbetler çendan nuru imanla nurlandılar fakat yine bende bir derece hükümlerini icra ettiler ve şöyle bir düşünceyi verdiler. Madem ben garibim ve gurbetteyim ve gurbete gideceğim Acaba şu misafirhanedeki vazifem bitmiş midir ta ki sizleri ve sözleri tevkil etsem ve bütün bütün alakamı kessem fikri hatırıma geldi Onun için sizden sormuştum ki acaba yazılan sözler kafi midir noksanı var mı yani vazifem bitmiş midir ta ki rahatı kalple kendimi nurlu zevkli hakiki bir gurbete atıp dünyayı unutup Mevlana Celaleddin'in dediği gibi Dani sema'ici buvet bihot şudan zihesti ender fenayi mutlak vev ki beka deyip ulvi bir gurbeti arayabilir miyim diye sizi o sualler ile tasdi etmiştim Elbaki huvel baki Sait Nursi